فَاسْلُمْ فِي أَنَّ التَّعْلِيمَ لِلْعِلْمِ مِنْ جُمْلَةِ الصَّنَائِعِ Bu bölüm neyin hakkında buyuruyor İbn Fadun Rahimullah? اَنَّ التَّعْلِيمَ لِلْعِلْمِ yani öğretilmesi, ilmin anlatılması, belletilmesi من sanayi, Bu da sanatlar cümlesinden bir beceri ve yetenektir. Yani herkes efendim ilmi anlatabilecektir diye bir şey yok. Ama şu bilinsin bir defa, ilmin kendisi ayrı bir hadisedir diyor. Peki ilmi talim edebilmek ise o başlı başına bir sanattır diyor. Birisi mahza, bilgidir diyor, eyvallah. Öbürü ise beceridir, sanattır, yetenektir diyor. فَاسْلُ فِي أَنَّ التَّعْلِمَ لِلْعِلْمِ مِنْ جُمْلَةِ الصَّنَائِعِ Endeliz kafir ilimi bu niye böyle peki? Çünkü endeliz kafir ilimi ilimde otorite olmak, yetenek yetenek sahibi olmak, davet, tefennunu fihi ilimde usta olmak bir yerde daha ve istila aleyhi peki ilm hakimiyet, inma ve ve ezek ondan sonra tefennun istila her birisi inma ve bir hususun meleketin bir kabiliyetin peki oluşması ile oluyor bu. Meleke hangi noktada kabiliyet? Fil ihatatihim. Peki, elde etme tamamen e, kuşatma e, noktasında oluyor Neyi? Bin mebadihi ve kavaidi, İlmin peki temel prensipleri, ilmin temel kaideleri, ne ihata etme, elde etme noktasında melekeye bağlı bir hadisedir bu. Demek ki hezk fil ilim, ilimde otorite yetelik sahibi olmak, va tefennun fihi. O noktada PK etkili ve güçlü olma, beceri sahibi olma, wal istilaa aleyhi ilme PK hakimiyet innama bi usul al fil ihatati lil mabadii wa kawaidihi. O ilmin temel prensiplerine son derece hakim olma noktasında kabiliyet ve melek sahibi olmaktır diyor. Yani artık bilim sende ne olmuştur, meleki dönüşmüştür. Belki bir yerde bir meselenin cevabını aradığın zaman e, kitaba bakmaya bile gerek kalmıyor artık. Ne oluyor? Sendeki meleke bir anda öyle, işte bu yecuzu mudur, layecuz mudur? Bunu anlayabilecek efendim bir e, neticeye sen ulaştırıyor. Yoksa bildiği şunları bakayım mesela, Bir sadece nece okurken, yani adam ibareyle yani ömrü okuda e, yıllar geçmiş ki. Bir ibare geldi böyle bazen, tutardı, eeeh lan derdi vesaire. atardı kendisi. Hocam niye falan diye, yok dedi, öyle olmazdı, işte dedi. Hocam, ya, işte anlatın bizi bile, eeeh olmazdı, yanlışı araslardı. Kazinoya verdiler derdi bize, hadi o kazinoya Yani artık doğruları bulma noktasında o kadar yıllar mesela bir mesaiye sarf etmiş ki, o kadar uğraşmış ki artık, yani doğruyu tespit ve doğruyu kavraman melekarına geldi. İşte onun için bir misal burada, e, insan, e, diyelim, nahvi felsefesiyle bir dokunması lazım. İşte İbn-i Verrak'ın Nahvi vardır, Süheydin'inkini hakezâ. Yani camide mesela bir zaman zaman dokundu geçer. Ama bunun başlı başına el alması lazım. Öbür türlü oldu mu diyelim, e, diyelim ki mesela nedir? Bir, bir süyütü okuyorsunuz, mesela mağaza kaideyi veriyor sana. Eh, yani ibnlerde okusan aynı şey, Cemil Durut abi okusan, İbn Akil okusan vesaire böyle işte yani elfa ile merf olduğu, nefsul ile ibnansubu olduğu meclururun der. Ondan sonra ibare sen okutur, tamam mı? Ama böyle statik yani duran ondan sonra bilgiden den kabiliyet oluşmuyor. Ya niye mesela elfa ile Neden mesela nefsul ile ibnansubu Niye kesreyi meselede muzaf ile layık görmüşler de onunla layık görmüşler. Ama bu olur felsefesi? Eğer işe böyle bir yani illetini, gerekçesini, e, bilme e, havası verilirse o zaman ilim şey dönüşüyor, melekeye dönüşüyor. 60 sene sen kitaba bakma. O melekesin aynı elin ayağın gibi oluyor artık. Bir ibare geliyor, kafan tak atıyor. Uyumuyor vesaire. Şimdi İbn Haldun onu söylüyor. Yani eğer ciddi olmak mesele bir hadis mesela değil, hadis mesele, değil mi? Ee, yani işte İbn-i Hacer ne söylüyor? Kastellani ne söylüyor? Ayni ne söylüyor? Emmer Şah Keşbiri ne söylüyor? Bu Bukhara'daki bir hadisleri üzerine. Tamam, metni anladık vesaire Bu hadis anlamak değildir bu. Peki. Ha, ham madde elde ettik, eyvallah. Fakat üretim noktasında peki kendi karihamızdan, zekamızdan e, o hadisten ne türlü bir şeyler çıkartıp ortaya koyabiliriz? O hadisin nerelere kadar uzatabilir ricabında? E bu, tamamen melekeyle alakalı bir şey bu. Bu, İmam Şatibinin bir şeyi vardır. E, Abdullah razım bir şeysi bakın. 50 hadis üzerine bir çalışması vardır, 50 hadis üzerine. Yani şimdi adam orada bir ufuk ortaya koyuyor, e, peh yani, yani o kadar olur yani. O türlü mesela e, bir e, ilmi, e, gücü ortaya koyacak bir kabiliye, meleke, ondan sonra derim mesela, Hakkı, hadiste otoriter veya İsmail Akı Bulusi'ye mesela Furuka hakkısı vardır. Yani lingüistik işte bu e, kelimeler arasındaki mana tonajlarını e, ayarlıyor kitapta. Mesela bir Halim-i Ya'lem'i de bilmektir, Araf-i Ya'lem'i de bilmektir. peki ilimle ilgili arasında fark var? Öyle milyon fark. biri dokuz kiloye geliyor, biri dokuz kiloye bir gram geliyor. Bu şekilde ölçüyor. Bir bakışın adama Allah ne taksimat talih. Hadis-i Erba'in var mesela. Hadis-i Allah'ım ya bir bütünü giriyor, neler çıkartıyor neler, neler çıkartıyor neler. Hadis ve iştigal melekeye dönüştü böyle. Yani bunlar var ya, bunlar üzerinde böyle bir durmak gerekiyor. İlimden mutlaka otorite eğer söz konusu olmak gerekiyorsa, veyahut da beceri, hakim hmm, et gerekiyorsa, mutlaka diyor, ilmin ne yapması lazım, melekeye dönüşmesi lazım. Müştidi bir tarif ne diyoruz? Mecliyi tavsiyeleyen. Ondan sonra ahkam işleri İstanbul'a e, müşterinin bütün gücünü e, vermesi. Hatta bu iş onda meleke olunca yapıyoruz, değil mi? Yine meleke. Bilim denetledir, meleke bir kabiliyettir. Peki, özellikle anne alizkar ve yemin ve tefan nafiyi ve istila alayin nama bihassel meleketin ve ihata binabadi ve da ve noktasında. Nereye ala mesailihi takım hmm, ilmin konularına peki hukufiyet, ve istimbatı furu'ihiyin. ilmin fer'ileri, detaya giden meselelerinin min usulihi temel kaydelerden, kavaydi külliyesinden he, elde etmeye hukufiyette e, meleke sahibi olmak. olmakla ancak mümkün oluyor ilme efendim yani e, ilimde otoriter olmak veya da tefennün sahibi olmak. Kertip Çelebi, Misan-ı Hakfi'yi e, ihtiyarına hakkında diyor ki, ben diyor, e, önce şeydi, Sultan dördüncü murat zamanında yaşayan bir alimdir. E, kendisi Yeniçeriydi, alim ve ulema sınıfından değildi. E, Fatih Camisi'nin bu Malta tarafından geçerken diyor, baktım diyor Kadıza'da diyor, Fatih Camisi'nde e, şeyden bahsediyor, İslam'da ilmin değeri, ama bir vaz ama bir vaz vaaz, biraz Durdum dinledin yıkıldım bittim diyor. O da harik konuşuyor diyor. Ve derken olan askerlikten maskeleften artık elifada çektim diyor. Ee, şey Osmanlı ordusu ve dördüncü Murat işte Fatihler, Bağdat'a evet. revan seferi hazırlanıyor o an. E, ben bir yolunu bulun diyor. Askerden kaçtım diyor. Ve kendimi diyor ilmelerdi diyor. E, ve on yıl içerisinde 14.000 kitap elinden geçiyor. Ondan sonra keşfuzunu yazdı. Keşfuzun ondan sonra efendim. Ee, tarih etti. Ve diyor ki o kitabında ben hiçbir zaman diyor teferruata girecek efendim yani e, şekilde ilim tahsili yapmadım ben diyor. E, i̇limlerin e, ana özünü usaresini diyor ihtiva eden kavaydi külliyeler üzerine gittim diyor. Çünkü bunlar bir yerde ilmin sakızı ve çimantası durumunda. Ha, kavaydi külliyenin iyi belirlenmesinden sonra diyor çok kısa zaman içerisinde diyor ilmi muhakemeye ve ilmi konularda diyor maaret sahip oldum diyor. Yani şimdi zaten biraz sonra şey yapacak ilmi kaldırdım. Orada kırılacak. Yoksa efendim yani yolda kaybolmak var. Mesela şey Kayra Valnat Dilimsan mesela, kiste Tunus'ta birer vilayet. Ola ulemasının muqayisesi bir ola ulemasının bunlar diyor geri kalır diyor. Neden diyor? Çünkü diyor temelde diyor iyi bir yapılanma yoktu diyor. Bu sefer teftarın içerisinde kaybolduları gitter bir şey de bırakmadılar. Diyor. Onun için yani bunlar, bunlar son derece büyümüşler. Bugün mesela şey, Avrupa'da birçok şey gazeteleri var, malum çıkıyor işte. İngilizce Gwardenu var mesela. Almanlar mesela Frankfurter Algemene Zeytun gazeteleri var. Burada kışa yazaları var. Adam mesela diyelim Türkiye üzerinde uzman. Bu adam mesela Yunanistan'a sorsan bir şey bilmiyor. Adam Brezilya üzerine uzman. Arjantin'e sorsan bir şey bilmiyor diye Türkiye'de ne var şimdi ondan sonra, işte malzem bir hadise var, bir olay var. Eee, bunu o Türkiye'de konusunda uzman olana, efendim, ağır ediyorlar. Niye? Türkiyeyle uğraşa uğraşa uğraşa uğraşa adam fena bir Türkiye oldu. Ve Türk halkının değerlendirilmesi, şunlar bunlar vesaire falan filan Ta yani mayamıza, hamurumuza varıncaya kadar adam ömrünü bize mahvetmiş. Bu işin uzmanları var. Adam Türkiye hakkında veya seçimler hakkında bir tahmin yapıyor, yenilme oranı yüzde iki veya üç. Aynı gücün, aynı kuvvetin peki ilimlere yansımaması. Omalem <gülüyor> tasul hadil meleketun peki ilimlerde şimdi bu melek bu kabiliyet eğer var olmazsa mevcut olmazsa, lem ypin algizkum fi zalik el mutna o zaman yani lem yefin olmayacaktır el izku, otorite, maharet, eğer fî hâzîl mutenavelî elde edilenlerde bir efendim yani şey, otorite, bir maharet ve beceri hasilen meydana gelmeyecektir. Haberi ondan sonra işte e, eskiden ecdat makkal-ül ulûm, makkal derlerdi. E, yani buradan alıyorsun, orada satıyorsun. Halden alıyorsun meyveyi getirip burada satıyorsun. Ama bana müşteriye yutturuyorsun veya bana yutturuyorsun ne diye? Bizim bahçenin mal diye. İbn-i Kavla'nın fahsettiği şu. Yani e, halden meyve alıp da burada satmak değildir ilimcilik. Ya sen bunu bahçende iliştirebiliyor musun? Aaa! İlimde de hedefin bu olması lazım diyor. Nakkal ulum, dakkal ulum peki. Nedir yani? Hazır alıyorsun ondan sonra satıyorsun peki. Belki bir yerde sahtenin bile kalitesini ne olur bilmiyorsun sen. Mesele, mesele seni yetiştirmektir. Ben size bir balık versen bir kere doyarsınız siz. Ama ben size balık tutmayı bir kere değilsin, bir çoğu kere at doyarsınız siz. İşte balık tutmayı öğretmek bir, bir maharettir, bir otoritedir, ilimde bir hakimiyettir. İlimde buraya kilitlenmek lazım. Vazil الْمَلَكَةُمْ Bu meleke var ya bahsettiğimiz meleke. يَقَيْرُ الْفَهْمِ وَالْوَعِيِّينَ Bu yani ilmi anlayış, ilmi anlama, ondan sonra ilmi ezberlemek vesaire falan filan. Yok, o anlamda değil yani. Ha. Ezber işi başka bir şeydir diyor. Fehim işi, ibareyi güzel anlıyor mesela. Bir e, de tercüme ediyor vesaire. Eyvallah melekeye. Beyzavi تَفْسِرِينَ önüne koy, ondan sonra ezber okur amma lakin apasif bir şekilde mesela e, tefennun fi ibare, izik fi ilim meselen, istilahan veya ilim meselen yok. Eskilerin yüzümü vardı, bir ibarenin anlaşılması üç aşamalıdır derlerdi eskiler. Bir, Fahmu ibare. Yani ibarenin anlaşılması, beytini anlaşılmasından marat yani irabına hakimiyet. Bu birinci aşama. İkinci aşama fehmü mana o ibareden belki anlatmak istenen manayı iyi anlamaktır. 3. kademede hatta tegavvuz ve taamuk fi'l mana derlerdi. O ne o peki tegavvuz ve taamuk fi'l mana El Feyiz ezberledin, Eyvallah. Tamam. Ama İbn Haldun diyor ki ben bundan basit bir Ezber iyi değil. Ee, ondan sonra ama nedir peki? Ki nasıl olmasının bir aşamadır o. Bir basamaktır o. Ama orada kaldın diyor galamazsız İbnü Recep i el-Hamdeli e, Abdullah bin Nasr radıyallahu anh da Abdullah bin Abbas'ı mukayese ediyor. Diyor ki e, Abdullah bin Abbas diyor radıyallahu anh diyor rivayette çok güçlü. Tefsirde işte yani malum tercüman Kur'an ile kabile murakkab Resulekim sallallahu aleyhi ve tarafından bu şekilde adlandır tercümanü Kur'an diye. Eee e, rivayette ondan sonra tarihli gün olayları hatırlamak vesaire veya işte eshab-ı gündüzüçü bu vesaire falan konularında eshab-ı vurgül hadis de vesaire falan filan eee Ancak diyor Abdullah bin Mesud ise diyor Abdullah bin Mesud ise rivayette e, nakliye tanrikuvet idi diyor. Fakat muhakemede muhakemede Abdullah bin Abbas'la mukayese kavuşmaz diyor. demek ki delilden delilden anlatılmak istenen mesajı Ayet-i hüküm istinbatında Abdullah bin Mesut'u çok ilerliyor. Ve Abdülfettah ve Guddede kıymet i Zeben indel ulema da İbn-i Atabiyyar'da geçiyor. Diyor ki Abdullah bin Mesut, yani İbn-i Recep Hamlet'den Abdullah bin Mesut, Abdullah bin Abbas'tan daha hoca, daha alim Öbürü tamam. Bilgi, birikim bakımından hakikaten tamam. Yani ilim ambarı diyelim icabında. Bu ise mevcuttan peki yani onun portakalları çok diyelim Abdullah bin Abbas radıyallahu Ama portakalın sülüç katmakta Abdullah bin Abbas e, şeyh İbn Mesud daha ileri diyor. Niye? E ilim eee melek'e e, noktasında onu yeteneği daha fazla. Hadi e, fıkıh mezhebinin diliki sahibi kim? Rekki babası kim? Abdullah Mesud radıyallahu anhu. Evet. Avazı evet. Ebû Hanife vücümet ailesini, vüdomat ailesini ablan nasulun kriterlerine göre dayanmıştır. Şafii mezhebinde abdel-abbas vardır. Az-Talik'erunul muavece vardır. Ablanlar vardır. Ona lem tahsul azz menaketu bu melaka olmadığı sürece lem yakun ale hisfi zalike mutenaveli hasilan. Elbette bu ilimlerde otorite ve maharet peki hasıl olmayacak. Bu ilmekatu gayri gayrül fehmi bu ezberden başka bir şey. Ondan sonra fehimden, anlamaktan başka bir şey niye Niye? Çünkü biz var ya mecidu, mecidu buluyoruz. فَهْمَلُمْ مَسْأَلَةِ الْوَاهِدَةِ مِنَ الْفَنِّ الْوَاهِدِ Herhangi bir konuda, herhangi bir ilim dalında bir meseleyi anlamayı daha وَاَوَعِيَهَا <gülüyor> ve onu ezberlemeyi, anlamayı bir ilim dalında herhangi bir meseleyi, herhangi bir konuyu anlamayı ve ezberlemeyi, bellemeyi ne buluyoruz peki? Müştereken, müştereken ortak buluyoruz. Fehim, ortak. Vay nedir peki ortak? Nerede? Beynemen şedâ fî zâdikel beynemen şedâ, şedâ yeştûn. Yani bir konuda eğitim görmüş olmak yani. beyn ortaktır bu. Nerede? Beynemen şedâ fî o ilimle mesela değilim. E, eğitimli olanla, o مَنْهُوَ مُدْدِ اُنْفِيهِ O işe yeni başlayan insan arasında bir fark efendim görmüyoruz diyor. Yani o da ezberliyor, o da ezberliyor, o da ezberliyor, o da ezberliyor, tamam. وَبَيْنَ الْعَامِي Peki, avam mesela, e, arasında da yani, arabamın da bunlardan pek farkı yok. وَبَيْنَ الْعَامِ اللَّذِي لَمْ يُحَسِّلْ عِلْمًا amil mesela. E, ki bu konularda ilim sahibi olmamış, e, ilim elde etmemiş olan âminiyle, o benim âlimin nihri, okyanus gibi olan mesela bir alim arasında bir fark yok. Ney? Ezber e, efendim, e, okuduğunu, icabını anlama, belirleme noktasında. Vel meleke, meleke var ya, ilimde kabiliyet ondan sonra. Hı, vel meleke, meleke ise innemâ iye lil alim. Peki bir alim için söz konusu oluyor ki, ''Evişşâdî fil fünûnî'' ''Peyki'' veya ilimlerde değişik değişik fenlerde efendim, usta olan insanlar için hasılan bir şeydir. ''Dûn hemen zivâhuma'' Bunların dışındakilerin yani bu nokta da bir e, becerisi falan bir hissesi söz konusu değildir. ''Fedellâ alâ'' ''Peyki'' bu neyi gösteriyor? ''Fedellâ alâ ennehâzil melekete'' ''Bahsettiğim meleket gayrül fâhim vel vâî'' ''Fehim değil, vâî değil'' peki. E, düşün şimdi, ne olacak o, İbrahim Hoca, şimdi fehim, Vay vesaire, bunlar olacak ki peki, melekeye çıkalım değil mi? E, bugün şimdi bizde fehim de kalmadı, va'i de kalmadı, nasıl olacak bu bir şey? Ar bir Razi mesela, e, Aleyhi hocasının 12 bin e, sayfalık e, şeyini ezberlemiştir, kântı ezberlemiştir. Düşün, bu iki bin sayfa, e, Fuar abi mesela e, e, bir kütüphane yağındı, kütüphane oturdu, baştan aşağı tekrar yazdı. Sadece Aleyhis Kuran'ın birkaç kitabını e, yazamadı. Onları da zamanda bulup okuyamaymış yani. Kitabı da bulamamış. E, İmam-ı Seraksi diyelim işte sert bir emir mağrur yaptığından Değerli Başkanı'na hafsi atlarını ve zindandan kendisi söyledi. Ukrayna talebeleri yazdı. Ondan çünkü yazdı. yazdırdı. E, İmam Muhammed i siyer bir Kebirnişer'ini oradan yazdırdı. Bu i Seraksi'nin birinci cildini yazdırdı. İkinci cildinde onu dur, serbest bıraktı. Sonra onu işte dışarı yazdı. E şimdi ne yapıyor peki bunlar? İsmail Sahip Hoca, Allah gani, gani rahmet eylesin, buradan Amerika'ya gidiyorlar, bir konuda literatür, yani naracı, mesafir, ondan sonra e, öğrenecekler, diyorlar, neredeyse Türkiye'de, niye geldiniz? Şu konu hakkında kaynak istiyoruz. Ya buraya niye geldiniz ki, diyorlarsınız. Biz buradan efendim, yani e, bilinmesine ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar demiş ki, belki de bir defa hafızı gidiyor, İsmail Sahip'e soruyoruz, e, bunun üzerinde adam mı var, siz buraya geliyorsunuz, dedim kardeşim bizim sebeveceğim şey, bir şey yok diyorlar. Ve İsmail Sahip Hoca, mesela İsmail Mutuncu tarihini yazmıştır ama arkasında İsmail Sahip var. İsmail da Efendi hiç kitap yazmadı. Ama kitap yazanların babasıydı o. Kimin başı sıkışsa giderlerle İsmail Sahip Hoca, Efendisleri, bu konuyu ne yapıyorsan, gidin falan kitabın falan, ne yapıyorsan bakın derdi. O kitabı okumuyorduk, kitabı yiyordu Onlarda adet böyleydi. Ziyaretine gidiyorsunuz, işte falan, işte Efendisleri, nereden geliyorsunuz siz falan yerden. Ne yapıyorsunuz? Okuyoruz. Ne okuyorsunuz? Muhteselen aynı okuyoruz. Peki oğlum 485. sayfanın diyor, 5. satırını diktiğinden itibaren ezber okuyayım bakayım derdi. İşte Efendim Hazretleri... Peki başka ne okuyorsunuz? Bıra okuyoruz. Peki Dürer'in birinci ildinin 198. sayfanı okuyayım bakayım derdi. Gak e buk. Peki ne okuyorsunuz başka? Mutabili okuyoruz. Peki oğlum diyor işte... 85. sayfalarını okuyayım bakayım. Bambi'yim, peki. Hadi bakalım ondan sonra. Başka ne okuyorsunuz? İşte, İlmihendisli okuyoruz. Öyle mi efendim işte? Hadi bakalım işte... Kulastır ee, Hissab kitabının hangi sayfasından itibar okuyun derdi. Öyle. Ee, oğlum bu ne ilmi ya? Siz iyi mi okumuşsunuz Ki bu işin var ya, fehim ve va'i tarafı. Düşünün biliyor musunuz? Bu işin fehim ve va'i tarafı. Böyle ya öteye... Eski muhaddisin elinde İstanbul'da beş büyük müdreste bir, bir, bir muhaddis otururdu. Sultanahmet Müdreste'de bir tane, Ayşefir'de bir tane, bir tane Fatih'te, bir tane Süleyman'a, bir tane bu Eyüp'te. Bir hadis meselesi zor ettiği zaman var mı, yok muhaddis, şerif nedir falan, adamlar hava ederlerdi. Kimseyle Concord var diye havandan geçilmiyor. Adam derdi, tamam Süleyman'a git, bana senin derne Cehal-i Kârek'i Şer-i Sahil-i Bukhari diyor. Anlaşıldıysa da Abdullah Efendi'nin kitabını, e, Şerîm diyor, üçüncü yedinin mümkünün sağ sayfasında var bazı şerif Adamlar böyle gidiyorlar. Hafız-ı kütübünün aldığı maaş, medesedeki müdürlisinden çok daha fazla, üç mizde daha fazla bir para gidiyorlar. İsmail Cihakka er efendim, Türk kütüplarının tarihinde yazıyor. Vakfiyede geçiyor bu arada. Adamlar böyle gidiyorlar. Yani onların hedefi neydi? Hedef şuydu. Yani bir istilaya maruz kalsak, Allah göstermesin, düşman gelirse ne kadar mesela kitap kalırsa, yak değil mi? Oturur tekrar bir daha bunları başta yazabilir miyiz biz? Çıta buydu. Bu işin va'i tarafı, tamam mı? E, ondan sonra fehim tarafı. E, meleket belki tabii Onlar da boğulunca meleket kendinden geliyor. Şeyi dediği gibi, bir, ailesinin birinci tefsiri, birinci söylediği gibi. Nesil olmanın şartları sayıyor sayıyor. On bilgisi diyor, bir milletün koku. On tanesi hep diyor ki, şey, keski izin sarık diyecek, naib diyecek, belavat şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu. peki bu ne anlatacağız? Ali diyor ki, bunları diyor elbette mevla bunu hemen veriyor diyor. Şimdi, bu olacak ki meleke olsun. E, yok peki. Onun için yani eksiklik bir de pat, burada patlak veriyor. <gülüyor> evet. Demek ki ve benel ağam illez illem yuhassı li ilmen ve benel alemin nihreriyeyim ve <gülüyor> malağa, bundan sonra, inamayır el alim, övşadı, filfunonu, dönmem sivama, bu da la, ala, inaz malağa, gayrülfe mi varıgı, malağa, külle, insanların kabiliyetleri var ya, becerileri, külle, bunların tamamı cismaniyetin, cinsel faaliyetler bunlar, tamam mı? beden, ondan sonra, fizikte, beyni şeyleri bunları yani, eylemleri vesaire Sevanken fil bedeni, ister peki ne olsun bunlar bedende olsun peki, ha melekeler vesaire, ou fil melekat, maharet edilmiş şeyler. ister bedende peki bunlar, yani el becerisi veya işte bir kafa becerisi neyse artık yani. Ou fil dımar, ister beyinde olsun evet. Benim sportif fil bedeni, fikri ve faaliyetler değil mi? O da melekete bir ama bedensel mesele bir merak eder değil mi? Fiziksel bir şeyin anlamı. Düşünce mesela, dımanın mesela şey o merak edicidir, değil mi? Ya hesap mesela, matematik değil mi? O işte matematik yani elle, bacakla falan topak buru gibi yapılan bir şey değil ki. Cismani ne tutuyoruz, <gülüyor> bizim bildiğimiz kombinasyon. Cisman, ha ha, yani yine yani şey tabii yani insan efem ruhunuzu loriniz beden mesela ama nedir mesela dima yolu ama peki diyelim mesela el bacak yönünde cisimdir mesela cisim aha zıddı nedir mesela cisim eee alakalı alakalı yerde. E, Benim mesela maddi bir şey taraf var. Bugün mesela de insan beyni yüz milye gücle var. Artık yani seninle alakalı ne kadar faaliyetler varsa hepsini mesela organize eden var orada. E bunun gücü ne? Ama hücrenin gerisinde ne var? ne var. Ayrı bir olay. Ama hücre o haliyle gene bir yerde maddi bir şeydir. Mikroskoba geliyor, görülebiliyor. Ne diyelim ki, malası görülebiliyor. İçindeki efendim, yani diğer bölümlerde zarıydı, maliydı vesaire falan filan. Aynı şeyler. وَالْجِسْمَانِ دُكُلُّهَا دِسِمْسَلَ فَلَدْتَامُ كُلَّا مَحْسُسَتُنْ Duyu organlarıyla idrak edilebiliyor bunlar. Öyleyse feteftekiru, feteftekiru, peki cismani olan faaliyetler nedir peki muhtaçtır? Nereye? Ee, i̇le taalimi, eğitime peki yani efendim e, muhtaçtır. Bir şeyin eğer cisimle alakası var ise, görümüz Bir şeyin eğer bir cisimsel boyutu, insan bedeniyle alakalı, ha, insan yapısıyla alakalı bir e, yönü var ise, bakanlara var ise, o zaman feteftekirle taalim. Mutlaka da eğitimin devreye girmesi gerekiyor. Ne gel yani mesela hal tercih olacaksın Hadi bakalım şu dur bu indir kaldır bilmem ne vesaire falan filan. veya bir basketbolcu olacaksın yani herkes öyle vesaire. Ee, düşünce olsun mesela düşünce de kafanın değil mi daha hoş, kafada bir yerde kolumacak gibi değil mi? Eyvallah beyin e, beyin de bir organdır nehayet. E, onu da pekî talimle kasılmıyor. Düşünce Düşüncenin gelişimi e talimle oluyor. Ama şimdi burası var. gider de gider burası. Talim şimdi nasıl yapılırsa üretim ona göre oluyor. Türkiye'de hiçbir efendim yani sorun çözülemez kolay kolay. Neden? Çünkü bizim efendim yani biz Müslümanız. E bugün mesela Türkiye'ye verenler veya işleri işte kalem tutan kesim, neyse Türkiye'nin sorunlarına eğlenen kesim, kesim tamamen Batı eğitimiyle haşır olmuşlar. Batı'nın peki şablonlarına göre peki kafalar ayarlanıyor vesaire falan filan. Yabancı bir eğitimin efendim yani öngörüsüyle ee, Biz Müslümanlara sorunlar çözecek. Nasıl çözecek peki? Mümkün değil. Şimdi eğitimi, eğitimi aldım genel söylüyor bu burada. Tamam. Ama tabi talim nasıl olacak mesela? orası ayrı bir konu. Eyvallah. Ama madem ki bir şey cisim, cis, cisimsel olmakla ha, nitelendiriliyor, öyleyse mutlaka ve mutlaka talim gerek. Onun için yani senet oluyor fit talimi, yani bu sistem yani, das eğitim sistemi yani alaza kana senadun senet oluyor ittani eğitimde fi ilmin peki her ilimde ev saniatin her sanatta peki ne oluyor ila meşahir muallimin evet bu eserlerde sanatlarda ondan sonra her türlü eğitimle uğraşan meşhur kişilerde Peki senet ne oluyor? Ders eğitim sistemleri vesaire falan filan mu'teberen mu'tabarun inde kulli ahli u'qmin ve jili. Ne yap takıyorum? Ve la sa kana es-sened fit fi 'ilmin aw ila mashahir fis Ah, Biz diyor ki la Evet, bilmeyen şahidi. O sizde o şeyi yeftekülü yapmış kanaya haber etmiş. de mutabara indekülli eyle ufkü yaptığı şey. Evet. Evet. Ama belize kendisi bir talih fikirli mesallatin, evet. Yeftekül lammesher muallim fiyada, evet. olur yani. O da oluyor. O zaman şey yapayım. yani. ne Senede salat öncelikli kadar bir ikinci adamın arkadaş meselesi dünya böyle gelebilir ama şuraya değil mi gidiyorum sanat da ev sanatın defterine yazdım efendim nasıl peki velazel kan senedi ilmin aw sanati ne oluyor peki bütün bu ders sistemleri iftikuru muhtacdir ila meşayib muallimin fiha bu sırada meşhurun alimlere muhtacdir daidir peki muhtevarenin de ki eufkun recirin yani her efenin bölgede ve her nesilde ne oluyor demek ki devlet eğitim sistemi dikkat alınacak yok yok. bu. Oyadullaydan evet. yine aynı şekilde bu neyi gösteriyor? Nike Ala enne ta'allum ilmin ilmi öğretmek var ya evet. Evet. ilmi öğretmek saniatun. Bu başlı, aa, başlı başına. Ha dur, dur, bak, bak, Yok. Değil. Ben, ben durayım, dur bir dakika şimdi farklı. Yok. Yedüldeden alla anne talim el ilmi sanayadın ilmin bir sanat olduğunu yine gösteriyor ilmi eğitmenin ilmi öğretmenin bir sanat olduğunu gösteriyor ne yedülü? İkhtilafın istilatifi ilimdeki kullanılan mesela terimlerin farklılığı neyi gösteriyor Demek ki ilim efendim yani öğretimi ilmi tekil talep öğretmen başlı başına bir sanatdır. İkhtilafı yedünün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 istilahım bir ifade üslubu tarzları vardır ki talimi ki yatasu bihi kendisine özel ilmi anlatma bir tarzı vardır. Muhammed Bezahir'in tarzına benzer semisinde İmam Şafi'den matem diyor ki yani o kadar acayip bir müfessirdi ki o yani harem-i şerifte diyor ayetlerin esbab-ı nüzul'ünü anlatırken zannedersiniz ki diyor sanki ayetler yeni nazrediyor. O kadar güzel anlatıyor. Mekki medeni ayetlerin mesela efendim tavsiyesini yaparken ondan sonra e, yani Mekki midir, medeni medeni medeti ihtimalleri konuşuyor vesaire o şu bakaya göre şöyle ama o zaman şöyle olur, olur şöyle olur da böyle olur vesaire vesaire yani sizi böyle vassılatken savaşlarda beraber geziriyor Mekki medeniyetinden veya o muhtıka da vesaire. Böylekiül imam el aymet el mashabi istiğam fi taâlim bi ne gibi şen alsanâyiküllha. Diğer tüm sanatların, mesela sanatların da durumu böyledir. Diyelim mesela bir marangozin mesela, ee, kendin mesleğiyle konuşması bir demirciye benzemiyor. Bir mesela tekstil piyasasında gibi ağız mesela, bir boğaz piyasasında yoktur. E, i̇limler de aynen böyle gider. Fıkıhta benim size tavsiyem şahsen, e, Ömer e Nasuhi'nin ağzı. Hukuki İslami'yi baz alın. Hukuki İslami'nin ağzı, ki yani aynı şekilde Ali Abne Celle Şah, ağzı, o ağz ama şimdi günümüzde tabii bunlar e, ifraet bilmiyor. Oldukça efendim soyut, çıplak ondan sonra bir uydurucu bir ağız kullanılıyor. Bunu anlamıyor ki bunun, bunun bir tanesi de Atay, Ata. Adıyla Habbe Hallab Kusy'nin tecrüme etmiş Ankara'ya geldi Batmış Şerifiz Muhammed. Eee Usule fıkıh eee <gülüyor> yani, Usul matot rejisi diyelim işte eee usule fıkıh ve eee öyle bir şey. E, i̇lk 120 sayfası, <gülüyor> ilk 120 sayfası, e, ilk usulü fıkıh yazandan günümüze kadar belki usulü fıkıh yazanlar tercüme-i halleri, kitabı vesaire falan öyle geliyor. Abdülbelâ Vekallâfın Efendim Hüseyin'i kitabını tercüme etmiş, yani içine etmediği kalmış yani. Râzî'nin mu'assanı tercüme etmiş. Şimdi illet diyecek değil mi? ya? İllet bir terimdir, terimle tükreştirmez ki. Adam diyor ki işte nedensellik diyor, bilmem ne. Ondan sonra hadi bakalım bir tahkiki manat, tahrici manat var mesela, e, e, kıyasla mesela illet bahsinde. Onları bir acayip uydurucu, içsellik diyor, yok bilmem ne yapmak falan filan. Acayip acayip uydurucu, böyle bir piç kelime işte, yani, anasılmazı belli olmayan, ya, hiç duyamaz ki piç demirin bir kelimenin bir piçi vardır. Nereden geldiği, nereye gittiği belli değil. Nedir yani bu şey? Her ilmin bir ağızı vardır. O ilim, o ilim, ilim kokulmuş Adi Serife mesela, ben derim ki Buhari mütercüm, Ahmed Naim Efendi'nin, o Teclis Salih'in birinci ildi ki tedirgin rol <gülüyor> e, tercümesi gibi o, o ağız kullanacak. Bitti. <gülüyor> Doktor bugün mesela konuşuyor, neyle konuşuyor? senin Seninle ne konuşuyor? Bir sürü latince kelime. Değil mi Zeynep Hocam? <gülüyor> Recep'e alıyorsun, bakıyorsun, nasıl İlaç alıyorsun, işte bakıyorsun, aa 199'e latince. Değil. Niye? O bilimin ağzı öyle. Bir hastane bir dahiliye var Türkçe. Ondan sonra bir Nisaiye var, işte Türkçe, Arapça neyse. Ha, Artık sonra. Hadi bakalım, ondan sonra git bakalım öbürlerine. İşte uroloji, ondan sonra yok bilmem i̇şte ne, uroloji, ondan sonra yok bilmem ne, rehabilitasyon, bilmem ne, şu siyon, siyon vs. falan da. Ne oluyoruz oluyor? ya? Ama onlara göre <gülüyor> normal bunlar, tamam mı? Ha. Yani aynı espri, aynı İncil'i İslam'da sözü olmuş. <gülüyor> Bir dirindeki ağzı neyse tamam mı o ağzı konuşacak bu. Ama adamla konuşuyorsun mesela tamam o zaman açarsın ağzını dersin vesaire. Ama kendi aramızda öyle konuşacak. Şimdi adam onu söylüyor burada. Fedalla <gülüyor> <gülüyor> ala bu neyi gösteriyor belki mezkur? En zalik istilaha bu ağz, bu ifade tarzları ve teknikler var ya leisem min el Bak bunlar ilim değildir ha. Bana göre bunlar ilim değildir. وَاِلَّا عَقْسَدَ لَكَنَا O zaman hepsi bunlar âlip olacak o zaman. Bu yıllar kuruluşa. Nasıl? İzlevkânemle mülle kâne var. İzlevkânemle mülle Neyse, onu sen düşün. فَدَلَّ عَلَى Peki, bu neyi En bahsettiğimiz? النَّزَارِكَ اِسْطِلَاحَ Bu ulemanın mesela her birisinin kendi sahasında efendim, yani güzel böyle tarzı tekniği vesaire ليس من bak yani bu e, ifade tarzı ve tebliği dilin değildir. Ve illa aslan lekene boğada aynı O zaman bu ağzı kullanan belki tekrarlar herkesin alım olması lazımdır. Öyle mi? Aslanması kedi gibi mise miao miao miao diye ses çıkarana falan diyelim mesela. E o zaman aslanmasındaki de olması lazım. Halbuki değil o. Dilin metodolojisi olarak düşünürsek böyle bir durum olur mu o zaman? Müşteki olarak şey. Mananın dili o değil ki. Evet. Biz merkezden geliyoruz şimdi. Biz rampayonuzdan yapıyoruz. Ela yorah görünüyor mu ki peki? Bakın yor mu değil. Almin kelim, kelim bakın mesela, nasıl toplayıp bir tanımın istila alımıdır? Mesela, bir tanımın Mesela, bir tanımın istila tarzı Mesela, bir Mesela, bir tanımın istila alımıdır. Mesela, bir tanımın istila alımıdır. Mesela, bir tanımın istila alımıdır. Mesela, Kimse efendim yani Sadid-i Niteb'de zani e, kabul ediyorlar ama gazali ağırlaşıyor. Eee mantıkta da öyle mesela mütekaddimin öyle. ilmi vodaka mesela öyle. Herkese. Vakeza usülü fıkhı mesela usülü fıkhı da herkese öyle. Vakeza arabiye turma. Arapça da mesela öyle diyorsun. Evet. Vakeza kulli ilmi ki yeteveccev ila mutalla'ati. Mesela yeteveccev ila mutalla'ati. Hangi ilim ki mesela müteala'sına girişiliyor. Haa o ilim mesela var ya. فَجُدُ istilahatlar, فِي تَعْلِبِهِ O ilmin eğitiminde peki, siz efendim yani e, teknikleri Farkı farklı göreceksiniz. Bu tabi bir şeydir bu ortam. Evet. فَدَلَّا Bu neyi gösteriyor? فَدَلَّ Bu istilahat ya, ifade tarzları ve teknikleri nedir peki? سَنَعَاتٍ فِي تَعْلِيمٍ Bunlar ilmin belirtilmesinde birer sanattır bu, o kadar dalla ala انها saniatu fi ta'lim ve alim vaid fi nefsi alizim tek şey eyvallah ama Anla, anlatım babam başka bir şey hatta bizim ecdad zamanında e, öyle alimler vardı ki mesela bir şey usul fıkhta bilgelik Osman Efendi izzap vardı amme Celal Paşa zamanında yaşamıştır e, dersinde bulunan birisi diyor ki derse gelir de oca efendi şöyle oturdu şöyle bize bakardı böyle o nasıl bakışsa diyor, ya dersi daha okumadık diyor, şöyle böyle bir intizan edin böyle diyor. Her zaman anlardık biz diyor. Yani adam böyle o bir Rus bilgim var ya, Rasputin diye böyle, bu vaktimde bir ekstra işine geliyor, deliye geçiyor falan bakışlar yani. Adam böyle söyleyeceğini söylemeden bakışlarıyla ya sanki dersi anlar gibi olduk diyor. Cezat Paşa tezakir 4. ne diyor ki? Cezat Paşa da kendi kendi yetişenlerden diyor, aynı kardeşçiler. Hatta Cezat Paşa diyor ki, medrese intizabesiydi ne yapıyormuştum ben diyor. Sonunda medrese çok başka oldu. Alabiliyormuyor artık yani. Hoş ya, bu hayşe vesaire böyle yani bir patina cebi Ama bir medrese yapmam. Aldım dışadan kendime yetiştim diyor. Onun için de ben farklı oldum diyor. Diyor ki şey de tezakin 490 paşa. Ben diyor ilmimin çoğu diyor şeyden der diyor. E, İsmaila camiye medresesinde aldık, taş medresede hafız seyit defendi vardı diyor. Ondan diyor ben diyor de ilmi çoğun bir detinim. Talebe diyor üç aylarda diyor şeye giderdi diyor, e, cer yapmaya giderdi diyor. <gülüyor> i̇şte Ramazan'a nah, üç aylarda, işte hafif, mukabele, vaaz, şu bu vesaire falan, pardon, kazan kazanmaya giderlerdi. <gülüyor> ben ise, hoca boşta kadar dalardım diyor, hoca iyi diyor, ondan sonra böyle emerdim diyor. O şekilde diyor, ondan dersler verelim Ama takviri çok süratli olduğu için diyor, dersinden diyor müntehiller anlardı, <gülüyor> müntehiller bir şey anlamazdı diyor. İfade tarzı öyle adam. Öbür taraftan mesela on şey, dokuz medreselerinde fil filibri mesela Ali Fevzi Efendi vardı. Ee, Kadir Mir Ali Hidayi vardı İlmi evet. Mesela o kitabı e, rahmetli on bir yılda buluyor. Evet. Ki yani şu ne kitap kitabı işte. Parmaklandı. On bir yıl. Adam ne yapıyor ibare üzerinde? Evet. Kabiliyet meselesi. İfade tarzı tepkik meselesi. Mecelleşar Ali Aydan Efendi'ye bakın. Bir de efendim şey, e, kuyuşaklı zararı altı efendinin mecellesine bakın. Veya işte kavalye klijesine bakın, veya arazi karnına mesela bakın. Şu efendim yani, Majalla <gülüyor> şar alay tarafındakı ibaresini öyle böyle derin fakih veya tısradan efendili küçük olarak almayamazsınız. Ama altı efendinin dili tam başka, tam başka. O, o kadar güzel bir Türkçe, evet. tabii yani o derin türkçesini Arapçaya kadar bir anlamına da fakat selaset bakımından, abijde bakımından altı day hakikaten harika. İbnül Khaldun nasıl? Buna benzer şeyler. Hocam bu kabiliyet Allah vergisi mi kesmeyi mi? Şimdi mutlaka hepsini veren Allah'tır. Şimdi senden mesela şu an potansiyel olarak yani bil kuvvet, çok kabiliyetler var. Fakat onlar aktivite kazandırılamadı. Ben şahsen belki yani İsmail'e aslında geçenmenin ilk dersi gibi yani. Dünyanın hiçbir yerinde İbn-i Haldun böyle dersi okurmuyor. Benim bütün şeyim efendim yani derdim Bizde eğer şu an potansiyel olarak bil kuvvet bulunup da, bil fiil, yani dönüşmemiş kabiliyetler varsa onu tetiklemek yani, onu harekete hareket geçirmek. Ben bunu yaparsam hedefe ulaşmışım demektir bu. Şimdi, sen mesela çok güçlü bir hattat olabilirsin icabında veya çok güçlü bir hatat olabilirsin. Fakat senin bu kabiliyetine bir el değmesi lazım. Seninle birisi icabına ilgilenmesi lazım. Ve ı Sevr Teala ona hocası dedi ki, fıkıhla uğraşıyordu. Evlal'ın bu, haf bu hafıza, bu kafa, bu ezber gücü hadiste giderledi. Ondan sonra, Oca dinlediği kısa zaman içerisinde bir milyon hadis esmerledi. Hadiste İmam Hazan'ın ileride. Peki, bununla birlikte İmam Hazan Ebu Hanife, hakeza öyle. Birçok ilmine meşgul oldu, ilmi kelamla, beş sene sırf ilmi kelamla uğraştı. Ama ruhundaki fırtına dinmedi e, İmam Hazan Ebu Hanife. Fıkıha teraziye geldi. Gazali, ondan sonra hakeza öyle. E, e felsefe ve ilmi keramda mesela işte kitaplar hala gözümüzü kamaştırıyor. Ama belki olmadı bir türlü içindeki fırtına, bir fırtına dinmedi. Hadi bakalım tasavvuru intisap etti. Gazali aldı başını gitti. Şimdi yani hoca seni test edecek bir yerde. Bunu işte İbni Aldun işte yani İbni aldın, İbni aldın yapan temel tezledi ise budur. Hoca e, test edecek. Bakacak. Diyelim mesela mu, e, yorum gücü çoksa, fazla ise ver bunu tepsiye de icabında e hafıza ve ezber gücü ya yani yüklüyse belki vermadise muhakeme meseleyi geniş fazla ele al, alabilme gücü var ise verun Çünkü fıkıta mesele tasviri vardır. Meselenin yanında birçok yönleri vardır. Onlara dikkat al icabında hüküm verecek vesaire. Allahu Teala insanlar ala Haydar Efendi onu söylüyor. Büyük Ali Haydar Efendi usulü fıkıh derslerinin Efendi şeyh sonunda. Ya yani dinle ben diyor bu bir atribüsünü tercüme ettim gibi ama diyor yani ben bana şimdi sorsanız belki hani emirden maksup nedir? Emir niçindir mesela? Vücub içindir değil mi? Yani e, karine bulunmazsa. E, şimdi ben eğer diyor he, e, bana bu soru sorulduğu zaman bunu efendim yani mahalli maksusuna müracaatla bulabilecek bir seviye kazandıysam tamamdır diyoruz. Ama bu işin ezbere alınması şu bu vesaire falan o sonraki iştir senin konu üzerinde kalmandır. Bak burada bir kitap var, bir sorun e, asıl olduğu zaman e, efendim, hangi kitabın neresine müracaat edebiliyorsun? Bu kavreti kaldın Allah'ın izniyle gerisi gelir. Şimdi yani, allah işte, Allahu Teala hikmeti, nasıl ki mesela işte ağaç mesela ağacın bir var, Türkiye'de mesela 260 çeşit mesela elma var, yani 4 çeşit armut var mesela, hiçbirisi birbirine benzemiyor. Tatları bile içeriyle farklı farklı. Mevla insanları da böyle farklı farklı yaratmıştır. E, o zaman, peki bendeki farklı olan ne? İşte bu çeşitli sondajlarla ortaya çıkacak bu. Birçok böyle kapalı kutular vardır böyle. Mesela İsmail Femmi Erturul vardır, Allah rahmet eylesin. 1945'sinde falan ifade etmiştir. Bu adam 45 yaşına kadar, şey, resmi görevli bir adamdı. Yani vali bir kendisi. Ee, ama ne oldu? İlme bir intisap etti. Bu adam ilmi kelamda, yani süper oldu bu adam. İtalya'da bunun üzerine 4 tane doktoratizi yapıldı. Bir de adamı tanıyan yok. E Düşünün, müthişli bir keman çalan bir adamdı. Böyle bir kabiliyet. O zaman ne oluyor demek ki? Sen kendini zorlayacaksın. neticede Ha. Diyelim mesela, güçlü bir hatip olmak istiyorsun, değil mi? Eyvallah. Hitavet ha. ve hatipi olmanın peki şartları esasen neredir? Bunları bir gör, bir bir uygula. Baktayım bir açılım oluyor, devam. Demek o kabilesinde varmış o. İnsan, mangalda, üzerinde efendim, küller olan közlere benziyor. Ne gerekiyor peki? Bir bilen veya otak sen artık yani. Şimdi bilen de kalmak ya da oluruz. Ha, ne yapacaksın peki? Mangalın üzerinde küllerı savuracaksın, altı ay gözlerde çiçek. Ve İsmail'a e da o zamanlar bir söylemişimdir. İsmail'e biz altı yedinci sene beraberliğimiz var. İsmail sen kelama, sen kelama, sen akli ilimlere, sen akli ilmi bilimlere. İsmail ders dinlemezdi, hep bana bakardı. İlk ara şöyle böyle, yani işte mantafa, yani bu zamanlarda karşılaştığım ama muhakemesi yani işte hani övüyorum ki yani tarık olsun diye hakikaten yani akli bilmede gücü var. Belki hadiste o kadar yoktur icabında. Hadisin işte malum işte teknik tarafını gel bu arkadaşa sor. Ama bu hadisi peki biz nasıl değerlendireceğiz? Peki onu git ona ona, ona sorun. İmam-ı Zehebî aneder "Gıyas konusunu gel deme, Süferey gön der." Din mi? Niye Allah Teala oğlumun kafasına bir kahvet vermişti? Bakın ben burada hocalara, üstadlara çok büyük şeyler düşüyor, göreve düşüyor. Yani taleperin hangi sahada efendim yani iş yapması gerektiği noktasında hocanın çok iyi sonlar yapması lazım. وَيْزَ تَكَرَرَ زَانَاًتًا فَدَلَّ عَلَا اَنَّا صَنَعَاتٌ فِي التَّعْلِيمِ وَالْعِلْيْمِ وَالْعِلْفِ النَّفْسِي وَيْزَ تَكَرَرَ زَالِكَ Bu anlattığım kesinlik kazanınca, Alam bak bilesin ki enne sebebete alimil ilmin bu dönemde diyor, evet şu yaşadığımız zamanda diyor, ilmi, öğretme, teknik ve var ya, فَعْلَامَ اَنَّا سَمَتَ عَلِمِ الْعِمِ الْيَمِ الْيَزَ الْعَقِقَدْ كَادَ اَنْ يَنْقَتِعَا Neredeyse bu kalktı gitti diyor. Nereden? An-el-مَضْرِبِ Kuzey Afrika. Mütü'ye Tunus'a, Madriga, o tarafa gitti. Niye peki? اختلال çünkü yani medenilik peki bozuldu gitti. Uygarlık, ha, ondan sonra asayiş, düzen, şubu falan filan kayboldu gitti. Ve tenefizu duulifi. <gülüyor> Mağripte bunların mesela devletçikler ondan sonra. Murabitun, Vahidun devletleri var. Hanedamlıklar vesaire. Tamam mı? Aynı bizim şey gibi yani. Anadolu'da bir beylikler vardı. Saruhan oğulları vardı, Germiyan oğulları vardı, Osmanoğulları vardı. Falan filan var, oğlu var. Dulkadir oğulları vardı. Onlar da öyleydi. Tabi bunlar diyor, ne oldu diyor yani bir depreme maruz kalınca haliyle devletlerin yıkılması neticede peki de belki bu iddiamı da tarafsız bunda buldu Daha şimdi <gülüyor> yani en kesin el yani an yani, bunlardan yani, yani, kaynaklanan mesela min bahsettiğimiz gibi bir daha önce yakın sanatların eksilmesi, sanatların ortadan kalkması vesaire, becerilerin kaybolmasıyla bu eğitim sistemi hep allak bullak olup gidiyor. Ve zelik, niye böyle? Yani, Kayravan ve Kurtuba mesela. Kayravan, Tunus'ta bir kent bu. Afrika'nın işlerine doğru bir kent. Ee, Kayravan e, sonra Kurtuba, Kurtuba e, malum işte. İslâm devleti, el şehir. Kâne te hâdirat e İkisi de efendim yani bir başkenti. Kayraban mesela Madrivin başkentiydi. E, Kurtulma da efendim Endülüs'ün peki başkentiydi. Buradan tıpanım şunu söyleyeyim. Oralarla ilgilenin, tamam mı? Elinizden geldiği kadar. Oralarla ilgilenin, orada ilgilenin. Ben şahsen yani efendim, e, elinden geldiği kadar ilgileme çalışıyorum. Endülüs uleması ile efendim ne çıktısı aldım. Şimdi, ora uleması var ya, çok fena kesiyordur. Çok kesir, fena kesiyor, fena Yani anlıca gibi değil. Yani orta Asya ha malum bir Mısırlı uleması, orta Asya Mavraralı uleması, endüryüs uleması, işte Mavritte gene var yakın tarihe kadar. Yani bu adamlar karbüratörleri o kadar yani sağlam, o kadar güçlü ki tek bir tane efendim kıl efendim yani süzülmeden veya e, oradan geçsin de motora geçsin motor ardıysa, mümkün değil e, keskin ulema var. Bir yerde, ben de geçen daha bir kitap var, iki ciddi bir kitap, ee, sadece Mahfuz tek bulmuşum onu turist fuarında aldım, çok da yapabildi. Neler okunuyordu yakın tarihte oralarda? Programları hemen hemen bizim programlara denk. Bir İmam-ı Susi var mesela, Suisi kenti var yani Mavir'te, Afrika'ya doğru. Onun bir, bir iki ciddi kitabı geldi, bu sütüle alakalı. Benim başım döndü yani. Yani affedersiniz yani adamsızlıktan adam diye ortalık içiniyoruz. Yoksa o kitaplar bazı var ya bizim şu an hep yani istifademiz lazım. Adanlar o kadar güçlü. i̇bn İbni Yakub mesela tarihi mümkün değil. İlmi keramda uf uf uf uf uf ne güçlü. Vela baktakin öyle. Telfizin üzerine şerif var işte. Dari kütübü ilmiye müstakinden bastı onu. Bir de o Şuruk-u diye dört tane kitap var. Ama onun için İbni Yakub var mesela. O adam. Şerr-ı Makas'ı da pekişte. Şerr-ı Makas'ı dışarı bir kitap var orada bu. orada bir kütüphane de efendim yani bir kitap var bende. Gene o şeyin efendim bir kitap var. muhasr haber diye bir kitap. Bir akhbar ile ahkâdın bir kitap. Orada söylüyor. Şerr-ı Nakaz Şerhi diyor. Tam takım şeydi. Tunus'ta efendim. Hüseyin'in kütüphanesi var orada. Eğer bir şeyle Madripli, Faslı bir adam bulursanız, haberim olsun. O kitabı filmine almak istiyorum. Şerr-ı Nakaz'ı de Şerhiyadık İbni Sadece efendim, ee, o şey, el marzudun avval, el marzudun saniye, öyle gidiyor şey, şerim makasiyeti. Evet. O sadece üç marzudu yapmış, basıldı, kitap kaldı. Oraya kadar basılı onlar ben derdi. Makbul getirmişti, biten abi, sahaf kitap bulmuş, getirmişti, aldım. Gerisi basılmadan kaldı. Ama tam müssal şeyde var, bir şeyde de var. Bir de o tarafın yani bu işte magribin bir özelliği var. Tasavvupa çok düşkündür. var. Bir de bu yönleri var. Biraz sonra söyleyecek kendisine. Ama magribin var ya, ilim tarihinde, e, ilim kafasını oluşturmasında razı keseri var. Bir şey, ne kaldı? Evet. Razi kattıkla karıştırırlar. Evet. Şimdi magrib diyor, peki ondan sonra, magrib de kayravan". Peki endülüs'te kurtuba. Peki. Vestebhara umranuhu ha, bu gerek kurtuba ve gerekse efendim e, kayravan var ya, Gerek Endülüs gerekse Mağrip'te var ya tamam. <gülüyor> Burada bir medenilik var ya, yani uygarlık, gelişim ondan sonra e, hakikaten yani çok büyük olduğu. Vaken fihi ma bu iki memlekette Endülüs'te, Mağrip'te lil <gülüyor> ulum ve sanaiyye. Gerek ilimle gerekse diğer sanatlar için ne oldu? Esvakun nafikatun. Esvakun nafikatun. Yani efendim bir takım e, çarşılar diyelim ki yani Natif katon e, gelişmiş ondan sonra piyasa ne fakiyen fukun ne fakam piyasa evet. da iş yapmak demektir. Yani iş gören demek ortamlar oluyor buralarda. Veya evet, evet, diyor ve, ve, ve bu kuran zahiratın sır denizler gelişti oraları diyor. İlim böyle patlıyor böyle yerden kaynıyor böyle. Öyle diyor şey e, İbn Haldun. ورَسَقَ فِيهِمَا التَعْلِيم Böyle eğitim mesela orada çok derinlik sahibiydi. de. Niye? İntedat gecosu rehime var. Mısır'da Andül istavari. Yani uzun süren zamanlardan dolayı. Bu mağkene bu iki yerde var ve neyin ne kadarı? Çünkü bir gün de konusu olduğundan her konuda üst seviye eğitim de aldı başımı gidiyor. Öncesi bizdeki de bak dört değil. Ee, yeni yapılan bir çalışma sırf efendim yani zekilerin eğitimi nasıl olacaktır bunun üzerine Türkiye'de iktidar çıkıyor burada. Ee, ona zaman zaman bakıyorum. Ee, bu konuda biz dümenden birinci dünyada an yani hafızası, zekası, ezber gücü mesela güçlü olan e, kişilerin mesela özel eğitimi nasıl olacaktır? E, o kişi o, konu üzerine eğiliyor bu. Almanya'da, İngiltere'de, Rusya'da mesela özel kolejler var sürtü benim bu süperde rahat. Ona göre orada bir eğitim programı hızı indiriliyor. Bizdeyse henüz daha bu şey diye ilerlemedi. ve değil. Yani. değil. Hı -hı. Rastarsa işte bize kimdeki vesaire işte onu özel bilmiyorlar. Şimdi işte bizim dönemler zaman zaman işte tanışan bir kursuna bazı gittiğim bir hocamın var, bir oğlu var. E yani bu Oktaylı hocanın şeydeki, neredeki? Eee çember taştı, çember sanları var. O fırat kültür merkezi var. orada. Oğlu oraya gidiyor. Oğlu gibi yedi kişi var. Bu yedi kişiyi hususi ve özel efendim şeylerle tavsiye etmişler eğitim. Diğer mesela okuyan işte Anadolu Lisesi'ne hazırlık, üniversite hazırlık falan veren e, okuyan tarayıcılarda kaptım var. Bunlara yani süper değil az süper gibi ders veriyorlar. Fakat bu tüm özelliği var. Bu hiç ders çalışmıyor. Hiç ders çalışmıyor. Bütüninden onu doğru. Allah ﷻ ﷺ Sonra benim yani şuca bir soğumaydı artık ne olduysa kustarda vesaire gördükler vesaire koptu oradan. Bu mecburen ana soru eder zaman tam kayacakken işte fakir devreye girdi vesaire onu aldım. Ondan sonra şimdi elhamdülillah ibret doldu ve benim denetimimde gidiyor sayılabilir şu an. Ya, hocalar diyor ki yani biz buna zayıf vermek istiyoruz diyorlar yani. Yok ya bulamıyoruz bir eksin diyorlar. Öyle bir şey var. Aynı şey ülke gibi mahabban ne olur mahabas sağlık gibi. Muhammed Sadık'a efendim Rabbani Üstad'ı Hacı Madbaki teveccüh etti. Ve hacımın Kuddisi'nin teveccühü ile Muhammed Sadık öyle bir ateşlendi ki, roketleri öyle bir efendim patladı, güldü ki, Muhammed Sadık bütün tasavvuf ve tarihetteki makamları vın vın vın vın vın vın vın vın vın geçiyor. Durdurmak mümkün değil. Hacı Madbaki dedi ki, ya o dedi gidin şu pazardan bir şüpheli bir şey getir diye Yedin şunu dedi ya. Yaş efendim yani yirmi beş tane bafa ama oraya kadar peki aldığı mesafe, kavuşacak gibi değil. Bir lokman'a bir efendim şüphe bir şey yedirdi, ondan sonra tam rız kesti. Feraziye geldi şeyin. Anlat sağlık. Allah beledi Allah. Neler veriyor neler, neler veriyor neler. Şimdi yani, eee... Ne diyor burada? Ki, her konuda peki zirveyi zorluyor. Kurtuları, Endürüz ondan sonra değerli yani bir şey, Maghrib e, al Eğitimde de aldı başını gidiyor ama Helemmâ halibete, ne zaman ki bu Madhrib'de Endürüz yıkıldı gitti. Ünkata'a ta'lîmle maghrib. Değil ki, Maghrib deneyim ve eğitim öğretim bitti artık. İllâ kalîl, bir şey kaldık, kâne fi dalıdım vahidîm bi Merakeş'te, bu bir şey Fas'ta bir yer arası. O Merakeş'te muvahhidin devletinden kalan o bir şey, Mustafa'da Minha. Yani o devletten elde edilen işte bir miktar bir şey kaldı yani. O devlet, yani tam yıkılmadı demek ki. Bir şey kaldı. ''Velem tersuhul hadaratu bin Merakeş'e.'' Merakeş'te, yani medeniyet efendim, kökleşmedi. Niye? ''Li bedavuti davleti muvahhidiyeti.'' Var bir şey Merakeş'te muvahhidinde ama ''Velem tersuh'' diyor. Tamam mı? Yani köklü bir ey, medeniyet köklü bir gelişim olmadı diyor. Niye? Li'l <gülüyor> davat muvahhidun devletin var ya, eee var. Tamam mı? İlkeliliği var. Geliş yani bir çölde kalmış adam seni anlayacağım Kuruldu dönemlerde wa kur ondan sonra yıkılış efendim dönemi de yakınımı bir müddet igra kuruldu da fazla uzun gitmemiş yani. Kurulduğu an, işte biraz gidiyor, ondan sonra inkiraz başlamış, yıkım vesaire falan filan. Onun için olmadı bir türlü. فَلَمْ تَتَّصِي اَحْوَالْ حَدَرْتِ ف۪يهَا Gülüşim, ondan sonra ee, medeni bir mesele durumları peki, oradan böyle ağrıda gelmedi. اِلَّا فِي اَقَلِّ۪ي Son derece az. Bir tane iyi oldu orası, ondan sonra arkadan bir tepatakma gitti, ay gene bir iyileşme oluyor vesaire, olmadı bir türlü oturmadı diyor. Vbade inkar etti. sonra, ertepel ile Merske, evet. Vbade inkar etti. Marakesh, ertepel ile Merske, men Afrikia, ertepel Afrikan, fakat yani, güney şerki Sina, iki tarafına. Söyleyecek kim? Al Qadi, evet. Nizam, ligade, avası, Yedinci asın ortalarında, bu Kadî, Ebu'l-Kasım İbn Zeytun, evet. Ba'dan efendim, oradan kalkıyor, nereye? Doğruya. <coughs> Peki bu da. <gülüyor> Vâdreke tilmize, el-imâm İbni, İbn ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ve ee, ee, ee, Peki, peki neticede ne oluyor? onlardan ilim almış bu adam. demek ki la kana kullanıyor yani. Aslında la yani eğitmek, öğretmek demektir. peki kana ta'limukum onlar eğitim sisteminden alıyor. Bütün akli ve hazeka ve nakliyati gibi ve nakliyilerde bir numaralı diyor bu adam. Bu Kobi Ebul Kasim Nizami. Ha hadi bakalım dön geliyor Tunus'a bu sefer kesirin ve ta'limin hasenim Haa, çok güçlü bir hale gelmiş. Ve ceala eseri, peki, onun ardından peki, ne yani maske ki doğudan peki kim gidiyor şu şey, mağribe? Ebu Abdillah ibni Şuhibu Dükkali, oradan gidiyor. Oradan <gülüyor> kalkıyor, bu sefer haa, Kuzey Afrika'ya, mağribe, tüm üstü o taraflara. ki kel irtihala ileyhi, bu adam efendim doğuya gelmişti, ne yani magribe? Oradan daha önce, magripten buraya gelmişti, şimdi tekrar buradan oraya. Peki, buraları var ya, yayana ha. Bu bir şey iş geliştir. göre en fazla bebeyle ha! Ona göre. Biz yetenekten kaldıklar ise gelemiyoruz biz. Ya işte İsmail, pati, sayram da bizi koyuna getiriyor, gitti artık. Yağırdı, ben hemen! Oooo oh, yavrum, o! Oh. Bu laflar yani gayet ulağda konur ha, ona göre. Böyle şeylere şey yapmıyorum. Düşünmeyelim. Kene iltihale ile ilgili, nağrıta gızağan meşref etti Mısır'a. Neticede adam Mısır yaptı? Mısır gülemasından, meşayikinden efendi dilim aldı. Ve raca ila Tunus'a. Hadi bakalım Tunus'a. Vastakararabiga. Ve Tunus'ta yerleşti kaldı. Ve kene ta'limu mufiden. Bunun dersleri tekniği var ya. Güzel. Çok güzel diyor. Dini kaldı. Ve gızağan vuma. Peki bu iki adamdan tamam mı? Yukarıda kim vardı? Efendim, bir kadî vardı, Ebul Kasi İblil Zeyton. Ondan sonra peşinden almıştı, bu dükkâliği vardı. Ve ve z'an'um e'gü Tunus'a. Tunus peki halkı, bunlardan peki alacağını aldı. Ve t'asale senedü tealimiyye. Bunların dert ve sistemleri peki. Ondan sonra ne yaptı? Temasa geçti. Nerede? Fî telâmîzîhîmâ, talebelerinde, cîlen bâdî cîl. Mesil ve nesil, mesil, mesil aldı gitti. Doğu ne yapıyor şimdi? Razinin talebeleri bir yerde, ondan sonra Aha, batıya ayakalırlar, Kuzey Afrika'ya. Yani. Hatta enterler kaldı ibn -ka silsiyle, Muhammed İbn Abdüselam. Tâki durum kime dayandı bu silsile, peki bu ders fikirleri vesaire. Kaldı Muhammed İbn Abdüselam'a ki Şarihi İbn Hacı, ondan sonra İbn Hacı'nın kitaplarının Şarihi bu aynı zamanda. Ve Tilmizi'yi, Tüm وantakala, peki, وantakala bu şey bu, senet yani, tamam mı? Sen de gidiyor o ana alttaki uvası. Evet. Bu eğitim öğretim var ya, stilleri, tarzları vesaire. Bunlar min Tunis'e, Tunus'tan ila Tilinsan. Tilinsan'a geçiyorum. Tilinsan geçiyor. da Kuzey Afrika'da bir bölge. Peki Tunus'tan Tilinsan'a. Peki kim sayesinde bunlar? Peki İbnül İmam. İbnül İmam adında bir zat. Evet. Ve Tilvizihi. Yine Kuzey Afrika'nın talebesiyle peki? Tilmizlerine geçiyor bu ilim, eğitim, öğretim, tatthazlar yani. Bu imam diye bunu şey yapıyorlar böyle. Ya, İbn-i İmam değil de Muhammed Aleyhisselam şey yapıyorlar. İntekala min tilmizü verziyene Arap diyordu. Onun talebeleri. Yani. Aslında yani. şey diyor ki, ''Luttak'ı Tilmiz, alı müfred ve cem ve muradına el İbn-i İmam, peki, ve ondan sonra on talep edelim. Ve innehu, bu gibi i İmam var ya, kara ama'a i̇bn peki, yukarı bahsettiğimiz İbn-i vardı ya, kaldı, onlar da birlikteler salmışlar, alam meşrihatin, vahidetin, tekvür <gülüyor> üstütan ve film ondan sonra filmin toplantılar beraber bulmuşlar, bi a'yaniha, ondan sonra, yani büyüklerle birlikte yani. Vatilmizu peki, vatilmizu evet, vatilmizu vatilmizu ki İbn Abdillah, vatilmizu ki İbn Abdillah bitulnisa, peki onun talebesi ki İbn Abdillah bitulnisa Tunusta peki iş görüyor, İbn İmam İmamın o İbn İmam ise bitelimse, lihazera evet o dönemde öyle, Tunusta İbn Abdillah peki bitelimse de İbn İmam peki bu gibi İlla ancak ennehum <Sizione> bunlar var ya, yani e, bu şey ne, Tilmiz'i, ve ondan sonra İbn-i İmam, bunlar minel kılleti, yani o kadar az ki bunlar biraz yuhşeyin gita'u senediyin, bu işte hoca ve talebeler vesaire, o kadar az ki yani neredeyse yani bu eğitim öğretim tarzları artık kesilmek korkusu yani bastı ortamlara. Sümmer tehalemin zevava, zevava, bu da bir bölge şeyde, o mağrib yukarıda, Sümmer Teala'nın zavaba Oradan fi ahiremeti s-sabiha 7. icrasın sonlarında fiyi, Oradan iltal etmiş, göçetmiş Kim? Ebu Ali Nasıruddin'in Meşeddali Meshed. Meşeddali Ve atıraka tilbizi Ebu Amr bin Hacı Ne diyor? El Nasıl demiş? Maşigavaris de? Aa bende yok Aa. Bu diyor böyle. Fakat Borgia, el Bey Nasreddin el diye adam var. Ama peki şey o zaman ne olacak peki? Bir Tahmis isnerde. sonra hala min fi akhir el mad al Nereye Ne rahatla. Siz geç doluyor o zaman. Evet. Gene bu mesdalidir de ya. Gerisi yok bende. Gerisi yok bende. Yine Mescid-i. Ha. Bu mesdali oğdurakı digniz abi amr ibn hajim peki ve abu amr ibn hajim talebelerine efendim bu adam ulaşıyor hazza anhum ki onlar ders alıyor wala kana ta'limhum onların peki eğitim standartlarını alıyor wa kara amish karafi tamam mı? izim meşhur karafi ibn sa'id onunla beraber peki ders alıyorlar ki bulunuyor mesela bu adam fi mecalise wahidatin Aynı mecliste yani, darbe dertli yok. Yanlış şey, Şarabdin Kargav ile bir birlikte. Ve azeke fil akliyeti ve nakliyeti. Bu işte e, Ali Nasrıbdin'in meşiddali. Bu adam peki napıyor, akli ve nakli, tüm konular peki otoriter oluyor. Ve ile ilmin kesirin, ve ta'limin müfidin. Ve peki, bi diye bir kent var. Oraya, orada karar kılıyor. Ve tasara bir talebedi ya. Bu adamın peki yani elde etmiş olduğu şeyler efendim yani eğitim sistemleri talebelerin arasındadırken yani yayılmaya başlıyor senin anlayacağını. Burada kalsın.